Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Genç Haz 21 vesilesiyle Harun İzer yayınımızda. Şimdi albümün ayrıntılarına geçelim isterim ee, sürede artık sonuna doğru yaklaşıyor 5 parça sundunuz Jazz Juice, August, Deniz Akan Trio Gökhan Ulusay Trio ve Kick The Switch'in e, parçaları var bir önemli özellik aslında bu kayıtlarda e, gruplara yer yer kıdemli müzisyenlerin eşlik etmesi e, Bunu da e, özellikle konuşalım istiyorum az evvel konuştuğumuz bu aslında müzik kültürüne katkısı genel olarak Jazz Festivali'nin o mimaride de değerlendirebiliriz ama sen istersen daha geniş bir başlıkta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 Tabii ki. E, demin bahsettiğim o seçim sürecinde e, ilk demoların gelmesi anında itibaren biz bu seçici kurulu devreye alıyoruz. Çünkü Hı. hani kalkıp da hani farklı farklı kulaklar dinlesin ve onların e, süzgecinden geçerek e, bir kararı veralım. Hani böyle bir festival kendi kendine karar verdi gibi olmasın diye düşünüyoruz. Çikişli e, müzisyen, müzisyen dostlarımız, müzik yazarları, e, radyo programlısı insanlar var. Hani hızlıca bir isimleri sayarsam Aycan Testel, Cenk Erdoğan, Beyla Diana Gücük, Kalben, Selengülün, Volkan Öktem, e, Hakan Tüfekçi, e, Yekta Kopan, e, Sony Müzik Genel Müdürü Özden Bora e, yer alıyor. Ve ben de festivali temsil eden, festival direktör olarak ben de bu seçim kurulu yer alıyorum. Böyle bir beraber gelip. Yani o kayıtları dinleyerek onun arasından e, 6 grubu seçiyoruz. Çok da kolay olmuyor. Gerçekten bazen çok zorlandığımız oluyor. Bazı seneler çok iyi gruplar olduğu için... ...hadi bu sene 7 grup olsun şu grupta girsin diye... ...tabii ki kuralları da esnetebiliyoruz. Sonuçta burada teşvik esas amaç. Tabii. E, o şekilde bir e, seçici kurul düzenimiz var. Harun Üzerle mülakatımızı dinliyoruz. Genç Az 21 albümünün yayınlanması vesilesiyle. Evet Gökhan Ulusoy Trio ile devam edecek şimdi yayınımız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 Ba, Piyano, bas, double üçlüsünün eşlik ettiği güzel böyle bir e, caz ekibi, hmm. vokal caz grubu. E, onları caz cüz ekibi takip edildiğim bahsettiğim gibi. E, caz cüz da e, yine aslında e, bir dörtlü, bir vokalle içeren bir dörtlü. Hafif e, R&B soul'la e, e, meyleden güzel e, bir tarzları var. Deniz Akan Trio, e, vokalsiz bir e, piyano bas davul üçlüsü evet. e, ama onların da ritmik tarafındaki e, yüksek enerjileri Hı -hı. birazcık daha böyle cazın daha güncel tarafına getiriyor onları. Hı -hı. E, Gökhan Ulusoy Trio, e, yine bir enstrümantal üçlü, e, bu sefer gitar e, bas davul e, şeklinde ve biraz daha böyle afro-cuban, ritimleriyle, groove tarafı kuvvetli güzel bir kayıt yaptı onlarda. <Gülüyor> Son olarak da kick the switch. E, bu da yine e, temelini cazdan ama yine birazcık daha sol R&B türüne kayan e, Yuva diye çok böyle güzel orijinal Türkçe sözü bir parça yaptı e, kick the switch ekip Onlar da bir dörtlü aslında. E, vokali yine e, piyano, double, keyboard bas ve double tamamlıyor. Yine çok Hafif skat vokallerinde yer aldı, çok keyifli bir e, parçaları var kayıtta. Evet, radyo yayınında zaten bu söyleşiye genç jazz 21'den parçalar, bütün parçalar değişlik ediyor. Dinleyiciler derdi kafalarında e, bir biçimdeğişleştirmişlerdi eşleştirmiş, diye düşünüyorum. Bizi şu anda sonradan podcast üzerinden dinleyenler için de genç jazz'in zaten genç jazz 21 albümünün esasen dijital platformlarda yayınlandığını hatırlatmak isterim.